Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik alah ibdi ve resulih nebiyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'uh bi ihsan ila yomiddin amma ba'd. Bugün 6 Şubat 2014 Perşembe. İlmi faydeler serisi derslerimizin birinci dersi. Evet, ders süremiz şöyle olacak arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Önce ne? Bu konusu ne? Belli bir konu yok. Dersin isminden sadece şunu anlayabiliriz. İlmi fayda vereceğiz biz derslerde. Bu vereceğimiz ilmi faydeler ee, çok muhtelif konulardan olacak. Yani mesela birinci fayda diye başlayacağız. Birinci fayda belki fıkıh usulünden bir konu. İkinci fayda bir bakıyorsun hiç alakasız tefsirden bir konu. Üçüncü fayda bakıyorsun siyerden bir konu. Bizim buradaki bu dersteki amacımız e, seleften bize nakil olan veya muhakkak alimlerden bize gelen önemli faydeler altında selefi anlamaya çalışmak. Yani tabir sayısı selefi anlarken onların bize sunmuş olduğu faydelerle onları anlamaya çalışacağız. Hani sadece teoride değil, pratikte de ne yapmış olacağız? Selefi anlamaya çalışacağız. Yani mesela diyelim ki selef'in Selef diyelim ki Nas'ın umumuyla amel ederdi. Bu bir kaydedir, değil mi? Ama bunu mesela nerede pratiğe sokmuş? Hangi Nas'ta, hangi delilde pratiğe sokmuş? Bunu görmüş olacağız. Bu anlamda da önemi var. Ee, peki nereden işliyoruz bunu? Herhangi bir şeyden değil. Ben işte e, kendi normal ilmi hayatımda kitap okurken önemli gördüğüm faydaları veya... Hocalarımdan duyduğum faydaları e, devamlı işte e, defterlerde, kitap köşelerinde hep toplamışımdır. Bunları kendime göre defterlerimde bir araya getiriyorum ve onları sizinle paylaşacağım. Şurada tabii önemli bir nokta var şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, bu şey değil. E, bütün burada zikredeceğim faydalar benim tercihim değil. Öyle görmeyin yani. Mesela öyle bir fayda zikredeceğim belki onu ben kendi dünyamda tercih etmiyorumdur. Çünkü neden? Zaten ihtilaflı bir mevzu olduğu için çok da önemli değil benim buradaki tercihimin ne olduğu. Zaman zaman tercihim budur diyebilirim bu konuda. Zaman zaman bunu es geçebilirim. Bunu da bilelim inşallah. Ee, ama ben gerçekten bu seriyi çok fazla önemsiyorum. Çünkü dinin her mevzusuna değiniyor. Mesela bazen bir kitap okumuşumdur fıkıh usulünden. 15-20 tane e, önemli fayda geçmiştir peş peşe. Bir bakıyoruz 15, e, zikredeceğimiz 10-15 fayda birbiriyle hep alakalı da olabilir. Hani dedim ya normalde bir fayda belki siyerden bahsediyordur. İkinci fayda alakasız başka bir konudan bahsediyor fıkıh konusundan. Ama bazen de düzenli tertipli de olabilecek. Yani bakacağız 10 konu peş peşe fıkıh usulünden veya tefsir usulünden veya tefsirden gelmiş böyle de olabilir. Çünkü dediğim gibi yani bu benim topladığım bu notlar neyin nesi? Ben bir gün mesela kütüphanemde tutmuşumdur bir konuya bakmışımdır. Ee, bir konuyu merak ediyorum. Bir kitap indiriyorum, bakıyorum ona. Okurken ona o konunun dışında başka bir fayda ile karşılaşıyorum. Önemli önemli bu fayda benim için. Tutuyorum hemen. Onu ne yapıyorum? Defterime not alıyorum. Böyle kendi ilmi hayatımda karşılaştığım faydaları sizlerle paylaşmış olacağım. Ama bu faydaları size verirken selefin bunlarla nasıl taammül ettiğini ...bu meselelerin hakikatini de ne yapacağım size inşallah anlatmaya çalışacağım. O yüzden e, bu noktada da benim için e, önemli. İlk faydamızla başlayalım. Diyoruz ki konumuz birinci fayda. Aslında not almaya da gerek yok e, eğer dinleyeceksek. Ama tabii e, isteyen alsın. Eğer e, nasılsa işte dediniz anlaştık evde dinleyip siz not mısınız? Her dersten önce önümüzdeki dersten önce ezberlerinizi sunacaksınız bu faydaları tek tek ezberlemeniz lazım. O yüzden ben bu baş başlığı altında veriyorum. Baş başlığı altında vereceğim. Önümüzdeki dersten önce, kayda başlamadan önce bu baş başlıklarını size soracağım. Diyeceğim ki şöyle bir baş başlığı var. Onun altındaki faydayı söyleyin. Yani mesela diyeceğim ki fıkıh usulünün önemine dair ehli sünnetin muhakkik alimlerinden bir söz naklediniz. Konumuz bu oldu. Baş başlığımız bu oldu. Soru baş başlı. Ne yapacaksınız hemen bir tane bize istediğimiz benim size verdiğim misallerden birini ezberden ne yapacaksınız vereceksiniz. Şimdi ilk konumuz şu arkadaşlar. Fıkıh usulünün önemine dair gerçekten de bu. Fıkıh usulünün önemine dair muhakkik selef alimlerimizden, ehli sünnet alimlerimizden birinin sözünü örnek veriyoruz şimdi. Yani sorumuz şu olabilir. Fıkıh usulüne dair ehli sünnetin alimlerinden, muhakkik alimlerinden birinin sözünü örnek olarak veriniz. Fıkıhsünün önemine de var. Şeyhul İslam İbni Teymiye e, şey yapıyor, Mecmul Fetava'da fıkıhsünün önemine değiniyor. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu değiniyor. Birçok mesele anlatıyor. Diyor ki mesela işte şöyle şöyle meseleler vardır. Diyor bu meseleler bu türlü kaydelerden çıkar. Bunları uzunca anlattıktan sonra en son konunun sonunda şu cümleyi kullanıyor. وَلِهَٰذَا كَانَ maksudu مِنْ اُسُولُ الْفِقْحِ en yufkaha muradullahi ve rasulihi bil kitabı ve sünne. Bu cümleyi önümüzdeki ders ezber olarak istiyorum. İşte bu sebepledir ki, bakın, işte bu sebepledir ki, usulül fıkıhtan maksat Allah'ın ve Resulünün kitap ve sünnetteki muradının anlaşılmasıdır. Usul fıkıhtan maksat neymiş? Bu sebepledir ki, innel maksude min usulül fıkhi en yufkaha muradullahi ve rasulihi Bil bir ve sünni. Tamam. Allah ve Resulünün muradını. Kitap ve sünnetteki muradını. Şimdi çok acayip bir şey var burada. Bir ilmi fayda var. O da nedir? Bakın İbn-i demiyor. Allah ve Resulünün e, bize getir, yani Allah'tan gelen ayetler, Resulün sözlerinin, sünnetleri bunları, hadisleri anlamak demiyor. Allah ve Resulünün muradını anlamak. Bu çok önemli. Çünkü bazen bizim önümüze ne gelir? Kur'an sünnetten delil gelir değil mi? Biz deriz ki bu delil Buna delalet ediyor deriz değil mi? Ama Allah'ın muradı olmayabilir hata et, et, et, ettiğimizden dolayı değil mi? Bu mak, mümkündür. O yüzden ayet vaadişleri anlamak demiyordu edin. Allah ve Resulü'nün muradını anlamak. Bu çok önemli. Şimdi buradan öncelikle Şeyhülislam'ın bu sözünden neyi anlıyoruz kardeşler? Fıkı usulü olmazsa olmaz. Dinde fıkı usulü olmazsa olmaz. Bu çok önemli. Yani o yüzden Şeyhülislam'ın temenni ediyor ki bu ümmetin başına ne geldiyse ilmi silahları fıkı edememekten gel geliyor. Zaten ilmi ıslahların e, merci de, yani bize ilmi ıslahların fıkhını da anlatan konulardan bir tanesi de fıkhı usulüdür zaten. Mesela bu umumdur diyor, bu husustur diyor, bu mutlaktır diyor, bu kayettir diyor. Bunlar çok önemli. Bunlara o yüzden çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Tamam mı? Mesela bunu davet hayatınızda da kullanın. Bu çok önemlidir yani. Mesela bir ortamdayız. Ni Özellikle günümüzde biliyoruz, yani 3-4 ayet hadis okuyup da değil mi? çok basit fetva veren insanlar oluyor. Değil mi? Yani biz e, selefilerin veya ehl-i sünnetin içinden bahsetmiyoruz illa yani. Her taifeden ne? Bu var. Değil mi? Mesela biz bunu davet yaptığımızda diyeceğiz ki, bakın bu meseleler bu kadar kolay değil. İşte sen bu ayeti gördün, tamam bu ayetin zahiri böyle diyor, mesele bitmiştir benim dünyamda, bu kadar basit değil. Allah ve Resulünün muradını en iyi şekilde anlamak için ehl-i sünnetin koymuş olduğu kural ve kaideleri bilmemiz lazım. O yüzden diyeceğiz ki bakın Şeyhül İslam ne diyor? "Ve lihaza kana'l maksudu min usulü'l fıkhi en yefqaha muradullah ve resulih bil ve İşte bundan dolayıdır ki fıkı usulünden maksat Allah ve Resul'ün kitap ve sünnetteki nelerini anlamaktır, muradını anlamaktır. Bir de arkadaşlar şuna dikkat edin. Şimdi Allah azze ve celle Resul'ün sünnetinden ve kendi kitabından başka hiçbir sözü Mutlak anlamda bize taabbudi olarak koymamıştır. Kimsenin sözü bizi taabbudi olarak bağlamaz. Ümmetin icması hariç. Zaten ümmetin icması da Kur'an ve sünnete itaate dönüyor. Neden? Çünkü Kur'an ve sünnet bize ne diyor? İcmanedir, nedir? Mutlak hüccettir. icmanedir, Masumdur. Bunu söyleyen kim? Kitap ve sünnet. Dolayısıyla icmayı sen mutlak olarak hüccet aldığında aslında neyi hüccet almış oluyorsun? Kitap ve sünneti. Ben bunu neden söylemek istedim? Şimdi Şeyhülislam'ın bu sözü bizim için mutlak hüccet olduğu için biz bunu ezberleyin demiyoruz. Ama biz biliyoruz ki biz şimdi ehli sünnet olarak kendi aile içerisinde konuşuyoruz arkadaşlar. Biz ehli sünnetsek bizi dışarıdaki etkenler ilgilendirmez. Ya ben de giderim kendi şeyhimin sözünü getiririm hüccet olarak sana. Sen benim dünyamda olduğun için ben ezberlemiyorum. Aa, tabii hiç fırkalar çıkmadan önce biz konuşsaydık ne diyecektin? Doğru değil mi? Bizim konumuz herhangi bir Nakşibendi, bir Maturidi, şu bu değil. Biz ehli sünnet olarak kendi ailemiz içerisinde dini nasıl öğreniriz? Ne yapmamız gerekir? Yapmamız gerekenlerden bir tanesi de bazı hayati ifadeler vardır alimlerimizden gelen. Hayati cümleler vardır. Önem taşır bunlar. Bunları ehli sünnet ezberlemiştir. Bu ehli sünnetin sünnetindedir. Sünnetinde vardır, menhecindedir. İlmi sünneti bunu gerektirir. Bakın mesela İbni Teymiye Rahimullah bir sürü eserleri ezberinden yapmıştır değil mi? Neden hep bu eserleri ezberinden yazarken bir sürü nakiller yapıyor? İmam Şafi böyle dedi diyor değil mi? Ebu Hanife böyle dedi diyor. Bire bir cümlelerini naklediyor. Demek ki ayet hadis gibi bazen, mübalağa bazında söylüyorum. Yani bire bir ne yapmışlar? Lafızlarını ezberlemişler bu alimlerin. Mesela ne yapıyor? İşte diyoruz ki işte İmam Ahmet şurada şöyle demiştir. Hallal'ın Sünnesinde şöyle demiştir. Mesela Ebu Davud ne demiştir? Semi'tu Ahmede su'ile anil kabri. Semi'tu Ahmede su'ile anil kıraati indel kabri, قال Bu kadar açık. Şimdi biz halka davet ediyoruz, değil mi? Bu halkın bu halkın arkadaşlar, itimat ettiği alimler bizim alimlerimizle eşit müteahirleri söylemiyor. Mütekaddimde hep eşitiz. Sonradan çıkan işte tamire dinden sapmış hadis inkarcıları mantığı falan onlardan konuşmuyoruz. En azından bu işte toplum, halk, maturde eşare olan alimlerimizle ittifak halindeyiz değil mi? Bakın Ebu Davud i̇mam Ahmed'ten Ahmet'ten naklediyor. Arada hangi ravi zinciri var? Hiç yok. Neden? Çünkü Ebu Davud kimdir? Ebu Davud kimdir? <gülüyor> Ahmet İbni Hanbel'in talebesidir. Mesela Ahmed İbni Hanbel'in oğlunu biliyorsunuz. Kim var? Ahmet var. Ahmet'in sünnesi var değil mi? Hep diyor Sem... <gülüyor> Abdullah. Semih'tu ebi, semih'tu ebi diyor değil mi? Babamdan işittim şöyle diyordu. Babamdan işittim şöyle diyordu. Doğru mu? Ebu Davud da böyle. Mesail İmam-ı Ahmet diye eseri var. İmam-ı e soru sorduğu, İmam-ı Ahmet'ten duyuğu şeyleri nakletmiş. Birebir arada bir senet de yok yani. Hani bu kadar sahih. Ne diyor mesela? Semitu Ahmet'e Ahmed'i işittim. Su ile anil kira'ati indel kabri Kabir başında, kabrin yanında Kur'an okuma hakkında soru soruldu kâlele hayır dedi. Bu davette müthiş bir etki yapar. Ve senin de selefin bu konudaki mezhebinin ne olduğunda açık bir nastır senin indinde de. Bu kadar önemli. Kulacaksın böyle hayatın nastırı ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Bu hem sizi için önemlidir selefi anlamada yarar hem de nedir? Davet hayatınızda büyük önem ne yapar taşır. Arapçaların da e, ezberlememiz lazım. Zaten özellikle ben Arapçasını söyledim başta. Ee, yanlış hatırlamıyorsam onu söyledim. Şunun, zaten özellikle şunu ezberleyeceksiniz dediğim yerleri vurgulayacağım. Şimdi mesela İmam Ahmet'in bu sözünü ben örnek verdim. Siz kendi fazlanızdan ezberlerseniz ezberlersiniz. O size kalmış. Sormayacağım da onu zaten. Bu dersin içerisinde ekstra bilgileri. Mesela şimdi bir fayda anlatıyorum. Bu faydayı ezberleyeceksiniz diyorum. O faydayı şerh ediyorum. Onun şerhi size kalmış. Ezberleyip ezberlememek. Ama diyelim şu da olabilir. Şerhin içinde de bir fayda verdim. Onu da ezberleyin desem o zaman ezberlersiniz. Ama şerhi ezberlemeyin demediğim noktada şerh kısmını ezberlemeyeceksiniz. Ama şu cümleyi ezberleyeceksiniz şimdi Şeyhul İslam'dan. Ya davetteki etkisini de düşünsenize. Adam diyor ki bakın birebir Şeyhül İslam'ın sözünün Arapçasını naklediyorsun. Birebir. Anlam olarak nakletmiyorsun. Dolayısıyla senin an, anlayışının girme ihtimalini de kaldırıyorsun oradan. Değil mi? Anlam olarak nakletsen belki bir sözü kendi anlayışın da girebilir ona değil mi? Ama sen bu kadar objektif ve net ve açık olarak Arapçasını karşı tarafın önüne bıraktığın zaman onun senin dünyanda iş biter. Sen tebliğini yapmışsındır. O onun Arapçasında bir halel aramak zorunda eğer itiraz ediyorsa senin sözünü. Sen birebir nakletmişsindir. Bak ben sana diyorum ki Ebu Davud Mesailinde Ebu Davud Mesailinde şöyle sor, söylemiştir. Semi'tu, ah, su, e, semi, e, su, e, semi'tu Ahmede su ile anil kıraati inde'l kabri. ve la." Sana bırakıyorum. Bu kadar. O yüzden bunlar çok önemli arkadaşlar. Bakın bu böyle o kadar çok nas vereceğim e, ezberle alakalı hepsi hayati olan meselelerdi. Düşünün bakın bu bir tane nastır. Biz ehli sünnet selef olarak kendi aramızda aile olarak hepimizin ittifak ettiği alimdir. Muhakkik olduğu kendi aramızda icma edilmiş bir alimdir İbn Teymi. Hiç kimse ehli sünnetin selefiliği mutlak anlamda kabul eden, gerçek anlamda kabul eden hiçbir kimse ehli sünnette mesele ne yapmamıştır? İbn Teymi'yi bidatçılıkla itham etmemiş, Bilakis tersini. Ehlü sünnetin imamı görmüş. Şahsen benim bile yani e, sahabeler dışında tabii onlardan sonra ve o tabiin tabi'yi tabi'nin onlar dışında hayatımda gördüğüm en büyük alimdir bana göre. En muhakkik alimdir. Selefi en iyi anlamış alimdir Şeyhülislam'ı bir Bunu zaten benim onu söylememe hiç gerek yok. Onun talebeleri ve ondan sonra gelen alimler de buna şahitlik ne yapmışlardır? Buna şahitlik etmişlerdir. Bunu bilelim arkadaşlar tamam mı? O zaman bunun kaynağını bileceksiniz. Feteva'da geçiyor bu bir. Tamam. İşte bu ki fıkıh usulünden maksat, maksat Allah ve Resulü'nün kitap, kitap ve sünnetteki muradını Evet. Olur. Bu sebepledir ki usul fıkıhtan kasıt amaç Allah ve Resulü'nün kitap ve sünnetteki muradının kastının anlaşılmasıdır. Tamam. Evet. Feteva'da geçiyor. Bazen uygun görüp sayfa numarasını da verebiliriz. 20. cilt 497. sayfa. Tamam. Evet. Faydamız bitti. Ama şu faydayı yine önemli olduğu için açabiliriz. Şimdi çünkü şurada bir eksiklik kaldı arkadaşlar. Biz dedik ya Şeyhul İslam'ın temiye bu ümmete gelmiş geçmiş en büyük nedir? En büyük alimlerden birisidir. Bakın Şeyhul İslam eğer e, böyle içtihadi olacağını vehmedecek bir meseleden bahsetseydi bize böyle önemli bir ifade kullanmazdı. En azından derdi ki kitap ve sünnetin anlaşılması derdi. Bak Kitap ve Sünnette Allah vesvesinin muradının anlaşılması. Bu çok önemli. O yüzden usul fıkıhın İbni Teimiyi indinde ne kadar hayati bir mesele olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Bu gösteriyor. Zaten biz ileriki faydalarda o kadar net göreceğiz ki sahabelerin indinde usul fıkıhın ne kadar önemli olduğu, bununla hayatlarında ne kadar taamül ettikleri, anlatabiliyor muyum? Ne kadar taamül ettikleri, bunu nasıl uyguladıkları. En basinden hepimizin meşhur olarak getirdiği ki bunlar gelecek. Bakın düşünün hepimizin meşhur olarak getirdiği bir şey var değil mi? Mesela zulüm kelimesi Ellezina amenu ve lem yalbisu hum bi zulmin, değil mi? Ulaike humul emnu ve hum muhtedun. Onlar ki iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte nedir? Ulaike lehumul emnu. Emniyet onlarındır. Hidayet ermiş olanlar da onlardır diyor. Bakın, biz hep neyi hata neyi getiriyoruz? Diyoruz ki bak sahabe Kur'an'ı anlamadığı zaman Resul'e dönüyordu. Hep bunu buna örnek getiriyoruz doğrudur da. Ama e, hiç şunu düşünmüyoruz yani çok önemli bir nokta daha var burada ona dikkat çekmiyoruz. Hep e, bu nasıl aklımıza geldiğimizde zihnimizde canlanan ilk anlam arkadaşlar ne? İşte sahabe Kur'an'ı anlamadığında Resul'e döndürüyor. Demek ki Kur'an'ın açıklayıcısı nedir? Peygamberdir. Buna zaten hiçbir ehl sünnetin diyen de muhalefet yok. Hatta 73 fırkada dahi ne? Bu konuda problem yok. Ha, uygulamada hata etmişlerdir. O ayrı. Ama itikatta hiç kimsenin böyle bir problemi yok. Herkes ittifak etmiştir ki e, bütün tas en e, aşırı tasavvuftaki tasavvufa mensup olanlar da dair. Herkes ittifak etmiştir ki Resul Kur'an'ın açıklayıcısıdır ve Resul'e ihtiyaç vardır. O yüzden buna çok fazla bir vurgu yapmaya bu anlamda bir hacet yok kendi aramızda. Ama şunu özellikle vurgulayalım kardeşler. Sahabeler bakın ayetin umum üzerine delalet ettiğini anladığı için Allah Resulü'ne gitmiş. Herkes öyle anlamış. Bakın bir sürü yani. Birçok sahabe ne yapmış? Bunu bu şekilde anlamış. Demiş ki zulüm kelimesi burada umum olarak geliyor. Dolayısıyla baktığın zaman zulüm ne demek? şeyi, فِي gayri مَوْلُوِهِ Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Yani sen mesela ne yaparsan yap dine muhalif olan bu olmaması gereken şeyi yaptın anlamına gelir. Doğru mu? O yüzden sahabe bunu anlıyor ve diyor ki hangimiz nefsimize zulmetmedi ki? Biz, Allah Resulü de oradaki zulmün şirk olduğunu söylüyor. Bu işin ayrı bir boyutu. Yani buradaki ayeti peygamber bize açıkladı. Ama bakın arkadaşlar, bakın. Peygamber bunu açıkladı. Bu sünnet Kur'an'ı kadar e, şey e, tefsir eder. Bu ayrı bir boyuttur ama bir de ne? Sahabelerin indinde demek ki bir ayet. Umuma delalet ediyorsa asıl itibariyle ne yapmak gerekiyormuş? O ayeti umum üzerine almak gerekiyormuş. Ta ki bir taksis gelinceye kadar. Demek ki sahabenin indinde bakın umum hüccetmiş. Bakın nasıl fıkıh usulüyle sadece onlar bunu bunu bu umuma delalet ediyor diye isimlendirmemişlerdir. Fark budur. Anladın mı? Nasıl sahabe tutup tevhid işte ikiye veya üçe ayrılır diye bir, bizzat böyle isimlendirmedi. Doğru mu? Ama sonradan ne oldu? Ehl-i sünnet bunları isimlendirdi. Fark ne? Bu anlam olarak sahabede mevcuttu. İsimlendirdi. Mesela sahabe geldi demedi. Kelime üç ayrılır isim, fiil, harf. Doğru mu? Ama Nahil kitaplarına bakın. Kelime 3'e ayrılır, isim, fiil, harf demişlerdir. Sadece anlamı mevcut olan bir şeyin isimlendirmesi söz konusudur müteahillerde. Ha bazıları bu isimlendirmeden dolayı hatalara düşmüş, yanlış anlamışlar. Aynı işte bugün insanları cehalet özür değildir deyip de tekfir edenlerin düştüğü husus gibi. Ne yapmışlardı? Tevhid 3'e ayrılır demişlerdir. Atabiliyorum. Ondan sonra demişlerdir ki uluhiyet tevhidinde cehalet özür değil, Değil mi? Ama isim sıfat tevhidinde cehalet özürdür. İşte bunlar bu taksimata ayrılmadaki mantığın ne olduğunu bilmekten kaynaklanıyor bu cehalet. Hiçbir. İsim sıfatla uluhiyet aynıdır, Aynı baptandır. Şimdi arkadaşlar bunu o yüzden bileceğiz. Tamam mı? Anlamın yani fıkıh usulünün meselelerinin anlamının seleften var olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Daveti, davet de yaptığımız zaman kendi arkadaşlarımıza ne diyeceğiz? Bakın Şeyh ne, ne diyor? Fıkıh usul şart. Bu kadar basit değil. Al sana sözü İnnel da falan devam edeceksin. Bakın Şeyhülislam Hulusi'ne bir sözü bu. Birkaç tane misal verdiğin zaman fıkıh usulü olmadan anlaşılmaz ki onları ileriki faydalarında göreceğiniz zaman misalleri de verebileceksiniz bu sefer peş peşine Arapça kaideleriyle, delilleriyle. O zaman ne olacak? Davette her insanların zihninde işgal oluşturabilecek her şeyin bir selefini, bir mantığını, bir delilini zihninizde bilmiş olacaksınız. Bu davette büyük bir ne yapar? Etki oluştur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Böylece birinci faydamızı ne yaptık? İşledik. Ama şunu da bilelim. Bu birinci fayda işledik ya. Bununla alakalı başka şeyler de gelecek. Yine değineceğiz. Ama başka cümlelerle değineceğiz. Böyle gidiyoruz. Kim? Kim? Tamamıyla farklı bir konu. E aslında bir yandan alakası var. Şimdi biz usulü fıkıh dedik. Doğru mu? Usulü fıkıh. Bir de arkadaşlar şey var, asıl kelimesi var, onu biliyor musunuz? Asıl kelimesi, usulün, usul aslın nedir? Çoğuldur zaten. Asıl kelimesi, şöyle anlatabiliriz asıl kelimesini. Asıl kelimesi, üzerine bina edilen şeylerdir. Asıl, mayubna yubna aleyhi gayruhu. Başkasının üzerine bina edilen şeylere asıl denir. Tamam mı? ve <gülüyor> dersi. Öyle mi? Ha, doğrudur emir ve nehi mefhumlarını işlemiştik 8 ders öyle. Asıl kelimesi neymiş? Mayubna <mâ> aleyhi gayruhu. Yani bu Bunu bu şekilde söyleyelim Ha, aslu, ma fer'u ma ala yenbini. Evet böyle diyor. Kâle el fakîru'ş şerefu'l amrî tizul azz ve taksîr ve tefrîtî. Elhamdülillahi'llezî kad azhara ilm'el usûl lil varâ ve eşhara ve Böyle devam ediyor. Sonra diyor ki vel aslu ma aleyhi gayruhu buni vel fer'u ma ala sivahu yani vel aslu ma odur ki ma aleyhi üzerine gayruhu başkası buni yani buniye demektir aslında. Şiirin akışından dolayı buni bina olunur vel fer'u fer ma o ki vel fer'u ma ala sivahu başkası üzerine yen beni bina olur. Tamam aslında bunu bu şekilde bilelim yüzeysel olarak. Ma'iyubna alehi qayruhu, aslın tarifineymiş, üzerine bina edilen. Şimdi özellikle şunu ezberlemenizi sizden istiyorum. İbrahim suresi 24. ayeti ezberleyeceksiniz. Bakın. İkinci ha, ikinci asıl. Asıl başlık şu. Asıl kelimesine, asıl kelimesine ayetten örnek veriniz. Başlığımız ne? Asıl kelimesine. Ayetten örnek veriniz. <gülüyor> Verelim kelimesine ayetten örnek veriniz elem tera görmedin mi keyfe daraballahu meselen Allah bir misali örnek veriyor kelimeten tayyibeten güzel kelime keşe caratin tayyibetin nedir güzel ağaç gibi asluha thabitun aslı sabittir ve fer'uha fisa bir de dikkat edin arkadaşlar fer'ine de fer de burada örnek var aslında şöyle yapalım asla ve fer'e örnek verin diyelim. daha iyi değil mi çünkü fer'uhâ fissemâ diyor. Dikkat edin bakın Allah Azze ve Celle dalları ne yaptı? Nasıl? Aslı tevhid düşünün ağacın gövdesi. Evrileri de e, dalları da selefin icma etmediği meseleler düşünün. Onlardır fer bizim için. Başörtü Fırat'tan mı? Mesela, Konuşurlar bunu. Değil ya. Bahs ehl ehli Sünnet'in icma ettiği hiçbir şey Fırat'tan değil. Fırat nedir? Ehli Sünnet'in Şöyledir diye icma etmediği her şey nedir? İhtilaf ettiği her şey furuattandır. İcma ettiği her şey. işte herkes soruyor ya usulü dinle furuuddinle. Budur işte kardeşler. Zahir Zaten e, zahir hafi mahvetti insanları. Bitirdiler. Zahir meselelerde Cahalet özür, şunu da özür değil. Kimse de isimlendiremiyor bu zahir. O yüzden öyle sıkışıyorlar ki uluhiyet tevhidine sıkıştırıyorlar diyorsun ki neden ulviyete tevdi? Ulviyete tevdi bu kadar zahir diyorlar. Ya diyorsun Allah'ın uluvuna kitap, sünnet, icma, kıyas, değil mi? Kitap, sünnet, icma, kıyas, e, akıl, fıtrat, his hepsi delalet ediyor. <gülüyor> bu da ne kadar şey olmasın? Doğru mu? Şunu Allah <gülüyor> İbrahim suresi 24. ayet. Bunu ezberleyelim. Elen tere keyfe daraballahu meselen. Hatta mesela şimdi Şeyhül İslam'dan bir örnek veriyorsun, değil mi? Bak diyorsun Allah bile fırû'ları usul üzerine bina etmeyi emrediyor Kur'an'da. Davet ediyorsun ya. Şöyle bu ayete örnek vereceksin adama. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşe ceratin tayyibetin asluha ve fer'uha fissema. Bir de fer'uha dikkat edin. Semayı da anlamış oluyoruz ha. Sema nedir? Arap'a bak. Arap her üstte olana ne demiş? Sema. Hatta eşeğin, atın, hayvanların sırtına bile ne demiş? Sena. Sema demiş. Onun en üstünde olduğu için. Hatta bazı tarlada çalışan ekinciler veya tarla sahipleri Yer üzerinde biten o ürünlere bile ne demişlerdir? Sema vermiş demişlerdir. Yere nispetle yüksekte olduğu için. Dallara semadadır demiş. Neden? Yere nispetle görüyor musun? Halbuki mesela şimdi bir incir ağacı düşün. En fazla 2-3 metre yukarıda değil mi? Dalları, en yakın dalı. Değil mi? Ha? Ona bile bak semada diyor. Asrülühe tabitum. Bak dikkat edin. Allah Azze ve Celle semadan su indiririz diyor. Ondan sonra başka ayet diyor ki o sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bulutlar. Başka yere buluta sema dedi. Neden? Çünkü yere nispetle semadır. Onun üstündeki nispetle sema değil. O yüzden ne dedi bulutlara? Yüksek sema ile yer arasındaki bulutlar, boyun eğdirilmiş bulutlar diyor Allah. Bunlar çok önemli. Bütün bu ıslahları fıkh ettiğiniz müddetçe ehli sünnette neyi anlayacaksınız? Ehli sünnetin ruhunu, istidlalini ne söylemek istediğini gün geçtikçe en iyi şekilde fıkh etmiş olduğunuzu farkına varacaksınız. Öyle gördüm ben bir adamı. Diyor ki Allah semada diyorsunuz. Allah her yere semademiz zaten. O zaman Allah ben niye her yerde diyorum diyor adam. Mı? Çünkü şurası da sema, burası da sema, burası da sema, burası da sema. Orası da sema. <gülüyor> Öyle diyor adam. Bak Allah mesela sana dese ki adam sorsa sana dese ki Allah semada mı semada? Peki Allah dalların orada. Değil mi? Mesela her sabitim ve feruha fisseme. Doğru mu? İşte bu silahların hepsini çözeceğiz. Öncelikle biz bu kadarını bileceğiz yüzeysi olarak. Kullu ma ala sema. Yüksekte olan her şey alttakine göre semadadır. Tamam Sema uluvdadır. Anladın mı? <gülüyor> evet. Şimdi burası sema mı? Şu kadar el, elime bakın. Burası sema mı yere göre? Sema. Şuraya göre? He? Şuraya göre sema değil değil mi burası? Adam o zaman Allah hem burada yaptıysa hem burada yaptıysa mesela. Her yer sema ona göre. Allah Azze ve Celle ben semadayım dediğinde burası sema mı? Mutlak sema mı? Mukayyet sema mı? Mukayyet sema. Allah hangi semada olduğunu söylüyor? Mutlak, uluf. Anladın mı? O yüzden onun üzerinde hiçbir şey olmaması lazım. Ebürlerinin hepsinin seması birilerinin dediği gibi mecaz diyelim çok önemli değil. Yani gerçek mutlak sema değildir. Sema ulufdur, mutlak ulufdur. Allah böyle kendisine semayı ne yapmıştır? nispet etmiştir. O yüzden bazen bulutu ne yaptı? Sema'nın altında kıldı. Bak demek ki bulut mutlak sema değilmiş. Bazı yerde bulutu sema diye isimlendirdi. Doğru mu? O yüzden bidat hele her sıkıştığında mutlaka böyle bir yerden çağırar. arar. Onlar da aslında bilir bunların istilal olmadığını. Ama bu psikolojiktir arkadaşlar. Bak bunu da unutmayın. Bunu da derslerde örnek verin. Psikolojiktir bu. Bir insanı, yüzmeyi bilmeyen bir insanı deneyebilirsiniz. Ama denemeyin adam ölür de. Mesela Koyun denizin ortasına sandalda yüzmeyi bilmeyen bir adam. Önüne kibrit çöpü atın. Bak öleceği zaman kibrit çöpünü görsün bir anda el atar. Onu belki tutar edersin. Çünkü kibrit çöpü suyun üzerinde durur. Yapı itibariyle. Değil mi? Tahtadır. Adam %100 çaresiz kaldığı zaman %0.1 bile onun için umuttur. İnsan hayatında birçok şey bunu birçok şeyde ne yapar bunu? Müşahede eder. Hayatında çok en ufak bir şeyden bile ümitlendiğin olur. Eğer talebin çok yüksekse. Doğru mu? Talebin çok yüksekse, yani çok fazla istiyorsan bir şeyi yüzde 0.1 bile değerlendirirsin. O yüzden cahiliyede bir söz vardır. Mesela adam sevgilisine karşı bu önemlidir. Ne der? Bu aslında hakikatı yüzde yüz olan bir sözdür, biliyor musun? Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyorum derler. Doğru mu? Ben buna bu söz üzerine bak, tefekkür ettim. Bu gerçekten öyledir. Mesela adam bir kızı seviyordur. Kız belki onun umurunda değil bile. es kaza yanındaki arkadaşına bile gülmüşse o kız, ya acaba bana güldü mü der yani o. Bu psikolojiktir. O yüzden bidat ehli de hayatı boyunca hep böyle yapmıştır. Önce iman etmiştir. İmanına da imanına nas aramaya çalışmıştır. Bulamadığı için bütün zorlamaları ne yapmıştır? İşleve sokmuştur. Yani hep böyle zorlama naslar getirmeye çalışmışlardır. Şeyhul İslam da bunların mukaviminde diyor ki, bidat ehlinin getirdiği bütün naslara bakın. Ne kadar nas getirmişlerse düşündüğünde aslında ona nas onun zıttınadır. Yani adam her sema buradadır diyor ya bak. Her yüksek semadır diyor ya. Aslında o bize delil. Anladın mı? Biz onu tam ters çeviriyoruz. Evet. Allah Azze ve Celle semadır. Mutlak sema. O yüzden bunun üzerinde olduğunu gösteriyor. Senin o gösterdiğin o semanın da üzerinde olduğunu gösteriyor. Senin o tezin. Çünkü sana göre bu buna, bu buraya göre sema değil. Bu olmasa bu sema ama bu olduğu zaman buna göre sema değil o. Allah mutlak uluvdadır. Çünkü zaten Allah Azze ve Celle Ali, Ta A'la, Ta'ala, Mut'a'ali bunları söylüyor değil mi Allah? Bu sıfatlar Allah'ındır değil mi? Bunların hepsinin ortak delalet ettiği anlam nedir? Ala kelimesinden geliyor. Uluf. Bu uluf ya zatı olarak üstte demektir, ya güç olarak üsttedir, ya da değer olarak üsttedir. Hangisini söylüyor Allah? Hiçbirini. Yani hiç hangisini kayıtlıyor hiçbirini? Demek ki üçü de Allah için mevcut. O yüzden Allah A'la dediği zaman kendisine Sübhane Rabbiyel A'la demiyor muyuz? A'la dediği zaman Allah kendisine aslında ne demiş oluyor? Ben zat olarak uluvum en, en yüceyim, değer olarak en değer yüceyim, güç olarak da en yüce benim. Çünkü uluvum bu üç anlamı vardır, mutlaktır. Üçü de Arap dilinde kullanılır uluv için. Tamam. Evet, e, asıl kelimesinin ayetten örneği neydi? Elamtera keife daraballahu. Meselen kelimeten tayibeten, keşecaretin tayibetin aslu hasabitum efarohafisina. İkinci fayda da bitti. <Gülüyor> bunu ezberlemenize gerek yok üçüncü faydayı ben yine de anlatacağım çünkü ba her vereceğim faydayı ezberleyeceksiniz değil ezberleyeceklerinizi söylüyorum Şu ve 2 hı hı Dediğim gibi e, üçü de kendi fazlınızdan ezberlersiniz size kalır. Şimdi asıl kelimesi arkadaşlar hep görürsünüz. Mesela alimler der ki asıl kelimesi lugatta budur. Istılahta 3 anlamda, 4 anlamda, 5 anlamda kullanılır. Böyle söylerler, örnek de verirler. Biz meşhur 3 anlamını söyleyelim. Mesela bakın bir fıkıh kitabı okursunuz. 3. <gülüyor> yani fayda. İşte bakıyoruz asılla alakalı çıkıyor. Asılla alakalı evet. Yani asıl kelimesinin ıstılahta 3 anlamını verelim biz. Bakıyoruz arkadaşlar bazen asılı ehli Sünnet ne de kullanmış veya alimler. Diyorsun ki mesela bu meselede asıl şu şu delil, şu şu hadistir diyorsun. Yani delil şu şu hadistir demek. Asıl evet. Asıl delil anlamında kullanıyormuş yani. Anladık? Bir daha tekrarlayayım. Bakın mesela atıyorum muasırlardan da çok bulsun. İbn-i Hüseyin'in diyelim bir kitabını okuyorsun. Diyorsun ki aslu hazihil mes'ele hadisu Ebu Hureyre fissahiheyn. Bu mesela diyorsun ki şu caizdir diyor İbn-i Husayn. Bir bakarsın peşinden şöyle der. Aslu hazihil mesele bu meselenin delili Ebu Hureyre'nin Bukhari Müslüm'deki şu hadisidir. As, bu meselenin aslı yani ne demiş oldu? Delili. Asıl o zaman ne hakkında konuluyor ıslah da? Delil. Çok bulursun. İbn-i Teymi der ki aslu hazihil mesele keda. Görürsün şu alim aslu hazihil mesele keda. Bu meselenin aslı şudur, şu hadistir, bu meselenin aslı şu ayettir yani delili. Şu alet. Başka şeyde kullanırlar. Kıyasın rükünlerine bak. Mesela önce ne olacak? Bir kıyas edeceğin şey olacak. Kıyas edeceğin Mesela, asıl mesele. El-makisu aleyh. Kıyas edilen ona. Değil mi? Bakıyorsun kıyas edilen kendisine kıyas edilene ne demişler? Asıl Asıl budur. Asıl bu rivayette. Bu da buna ne yapılır? El makisu yani üzerine kıyas yani. edilen. Kıyas edilen. Kendisine kıyas edilen. Hakkında da asıl demiş. Asıl ve fer diyoruz ya. asıl vefer. Bir de el kaidetul mustekirrah. Mesela el kaidetul mustemirrah da diyebiliriz. Üçüncü anlamı. Yürürlükteki yerleşik kaide. Şöyle diyebiliriz. Yerleşik kural. Veya yürürlükteki kural. Mesela şöyledir arkadaşlar. Mesela ibahatul meyteti mesela ölünün mübah olması lil mutarrız zorda kalana ala hilafil asli. Aslın hilafınadır. Şimdi asıl nedir? Kayde nedir? Eşyada asıl olan, asıl olan ibahadır. Ancak ne hariç? Delil. delil olan hariç. Şimdi ölünün etinin haram olduğuna delil var mı? Var. var. O zaman kuralımız ne bizim? Ölü eti yürürlükteki kaydemiz ne bizim? Ölü eti haram. Ancak ne diyoruz bakın. İbahatul meyteti, ölünün mübah olması kimin için? Lil zorda kalana. Çünkü Allah onu mübah kılıyor ya. Ala hilafil asli. Aslın hilafıdır. Yani nedir? Yürürlükteki kaydenin hilafıdır. Demek ki delil bazen ne anlamda kullanıyor? Yürürlükteki kayda anlamında kullanılıyor. Tamam? Yerleşik kuraldır. Yerleşik kural. Mesela eşyanın asıl mesela eşyada asıl olan mübahlıktır kaidesine ne deriz biz? Asıl deriz. Yürüdükteki kayda. Yerleşik kuralı kast ederek. Yani böyle daha da 4-5'e de çıkaranlar var. Meşhur 3 tanesini aldık. Tabii. Tabii, 3 Şimdi 4'ü alalım. Bakın arkadaşlar. Bu 4 birlikte belki bitirebiliriz. Kaç dakika oldu? 33. 33. <gülüyor> ha? Şimdi 4'ü alacağız. Belki biraz uzun sürebilir diye yani, söyledim. Ben ha? Ben Bakalım ne olacak? Bir saat uygun tabii. Bir saat de bitiririz inşallah. Bir saatten erken olmasın. Yani olur. 55 dakika falan da ama öyle çok erken olmasın. Bir saate yakın. Şimdi arkadaşlar hüküm diye bir olgu var. Doğru mu? Şimdi bunun üzerinde biraz duracağım. Bu önemli. Bakın arkadaşlar. Aha, e, başlı zaten ben vereceğim. Tamam mı? Bakın. Konumuz ıstılahta hüküm ne demektir? Tamam mı? Odur. Onu anlatacağım ama şimdi bakın şunu iyi bilin arkadaşlar. Yeryüzünde ...ne getirirseniz getirin... ...şu anda ben konuşuyorum elimi sallıyorum değil mi? Bu da dahil. Hareketlerimiz... ...anladın mı? Mesela işte... ...şu halının arasındaki... ...göremediğimiz tozlar dahil. Aklınıza... ...yeryüzünde var olan... ...bütün her şey. Bu her şey içerisinde... ...nefes alışverişimiz, düşüncelerimiz... ...aklımızdan geçenler, el hareketlerimiz... ...sandık, domates, kiraz... ...her şey aklınıza ne gelirse... ...beş şeyin... ...dışına çıkmaz. Bu şey ya... ...vaciptir... Ya haramdır, ya mekruhtur, ya mübahtır, ya da sünnettir, müstehaptır diyen ismi. Veya mukabilini alalım. Ya vaciptir, mukabili haramdır. Ya da haramdır. Ya müstehaptır, ya da mekruhtur. Ya da nedir? Mübahtır. Tamam. Şöyle karşılaştırsak daha iyi. Ya vaciptir, ya da sünnet. Ya haramdır, ya mekruh, ya da mübah. Nezik zikredersen zikret. Mesela bak ben şu anda bir anlattığımda mesela Edip şu anda eli şurada tamam mı? Şöyle. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin buna bir hükmü var. Yani ya Edip'in ben konuşurken elini burasına koyması ya vaciptir, ya haramdır, ya mekruhtur, ya mübahtır, ya müstehaptır. Bakıyoruz bunların içerisinde mübah. Yani yapsan da günah yok. Yani edip böyle yaptığı için sevap kazanmaz. Ama niyet niyetini düzeltir. su ayrı. Yani ben böyle yapayım ki böyle uykumu kaçırıyor benim. Mesela bu duruşum benim uykumu kaçırıyor. İba dersi daha iyi dinleyeyim. İba o e ecre dönüşür o ayrı. Hı hı. Tamam? Ondan bahsetmiyorum ben. Tamam? Normal şartlarda. Mesela. Normal şartlarda mübahtır. Ne yaparsak yapalım. Ben şimdi şu dersi yapıyorum. Yaparken hiçbir Allah kastım yok. Özel bir menfaatım var. Ne nedir bu? Haramdır. Yani hiçbir şey bunun dışında kurtulamaz. Bunun dışına çıkamaz. Şimdi bunu anlattıktan sonra biz şimdi hükmün ıslah tarifini vereceğiz ki arkadaşlar verdiğimiz zaman o zaman hükmün ne anlama geldiğini anlarız. Ama ben direkt hükmün Arapça ıslah tarifini versem sonra da Türkçe'ye çevirsem bunu anlayamazsınız peki. Şimdi çevireyim anlayacaksınız. Tekrar açacağım ama. Bakın. Hitab-u şer'i veya şar'i, ikisinde de diyebiliriz. Ama şer'i diyelim hitabu <-ı> şer'il mutaalliku bakın mutaalliku değil, mutaallikudur harekese şaşırtmasın. hitabu <-ı> şer'il mutaalliku bi <Kitab> ef'alil mükellefine min talebin ev takhirin ev vad'in tamam. Şey ama, bu bu yok. hitabu <-ı> şer'i eliflamlı. Zaten mudafin ile olamaz ki. Kendisinden öncesi eliflamlı. Hitab-u şer'i mutaalliku. Tamam. hitab şer'i el mutaalliku yazalım. Madem sordum. El şer'i Tamam. El mutaalliku. Mutaalliku. Tamam Bu buna nasıl uymuyor? Bu aralarında sıfat mefsuf diye bakmayacaksınız. Bu buna uyuyor arkadaşlar. Tamam Buna çok girmiyorum. Bu bundan dolayıdır. Hitab-u şer'il mutaalliku el mutaalliku bi ef'alil mükellefine min talebin ev tahyirin ev vab'in. Tamam Bakın. Şari'in veya şer'atin şari'in. Şari şerat koyucu oluyor. Mükelleflerin fiilleri ile alakalı. Aha. Anlatsın Arapçasını söyledim. Türkçesini söylüyorum. Şarîn mükelleflerin fiilleri ile alakalı talep, muhayyerlik ya da vada yönelik hitabıdır. Şarîn mükelleflerin fiilleri ile alakalı olan talep, muhayyerlik. Ya da vada'a, vad virgül a. Van, Adana, Diyarbakır, virgül a. Hitab-u <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şer'il mutaalliku bi ef'alil mükellefine min talebin ev tahhirin ev vada'in. Şari'in, mükellefin fiiliyle, mükelleflerin fiiliyle alakalı olan talep, muhayyerlik ya da vada'a yönelik hitabına ne denir? Hüküm denir. Hükümün ıslahatı. Ne demek bu arkadaşlar? Bakın. Şimdi tek tek açıyorum. Türkçesinden açıyorum. Şari ne demek? Din yani. İslam dini. Şeratin, Şeriat koyucunun kim bu? Allah. Mükelleflerin fiilleriyle alakalı. Mükellef kimdir? İşte bu leermiş. akli yerinde olan insanın. Mükelleflerin fiilleriyle alakalı talep ya da muhayyellik. Şimdi vadiyi bir kenara atıyoruz. Vada'ı hiç işlemeyeceğiz. Ama ıslahi tarifin içinde olduğu için vadi geliyor. Tamam mı? O vadı ayrı bir konusu var. Ona girmeyeceğim. Sadece şey alıyoruz biz. Ve ee, talep ve muhayyallik. O zaman şöyle toparlıyoruz. Şeraatin kulların fiilleriyle alakalı talep ya da muhayyallik yani serbestlik serbestliğe yönelik hitabıdır. Bakın arkadaşlar Şerat bize bir hitapta bulunur. Doğru mu? Evet. Bu hitap bu hitap ya bizi bizden bir şey talep eder ya da Bizi muhayyer bırakır. Tamam. Ya bir şey talep eder ya da bizi muhayyer bırakır. Başka alternatif yok. Bakın. A e hükümler kaç, kaç tanedir? Beş. Bu dördü talebe dahil bir tanesi muhayyerliğe dahil. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya bakın. Talep. Mübah <gülüyor> muhayyerliğe bağlı. Bakın arkadaşlar şimdi şeriatın mükelleflerin fiilleriyle alakalı hitabı vardır. Bizim fiillerimize yani şöyle yapın veya yapmayın bize bir hitap bulunur. Bizim fiillerimize hitap eder Allah der ki şudur helaldir haramdır müba, değil mi böyle e, hükmeder. Talep eder ya talep eder ya da bizi mukayyer bırakır. Bakın talep ettiği zaman Allah bakın talep Allah ya bir şeyi yapmayı talep eder doğru mu? yapmayı talep eder, yapmayı ya da neyi talep eder, yapmamayı, terk etmeyi doğru mu? yapma yapmayı talep etmesi ya zorunlu bir taleptir bu zorla istersenden, o da ne olur vacip ya da ya da talep eder ama zorunlu bir talep değildir, doğru mu? bazen Allah bir şeyi emreder, emir sigasıyla gelir ama diğer nas veya sünnet veya siyak sibak onun zorunlu bir talep olmadığını söyler bize. O zaman ne olur? Müstehap, doğru mu? Mesela akşamdan önce kılın kılın emir hadisin sonunda dileyen için diyor. Bak ne oldu? Yumuşattık müstehaplığa döndü. tamam mı? Müstehap. Yani diyet sünnet. Müstehap daha uygun bazı makamlarda, sebepleri bunlar. İnce biraz onlara girmiyor. Yapmayı Talep eder ya da terk etmeyi. Şimdi terk etmeyi de talep etmesi iki. Ya zorunlu bir taleptir şunu yapmayacaksın kesin bir zorunlu. O da nedir? Haram olur. Haram olur. Ya da senden bir şey talep eder ama bu zorunlu bir talep değildir. O da nedir arkadaşlar? Mekruh olur. Tamam mı? Talep. Bir de Allah seni ne yapar? Mukayyer bırakır. Tamam mı? Mukayyer. Zaten dördünü aldık ya. Bir, iki, doğru mu? Üç, dört. Geriye ne kaldı? Mübah. Muhayyallikte de bir tane var. E, Mübah. Doğru mu? Mübah. Şimdi burası tamam mı? Anladık mı? O zaman hükmün tarifini şimdi daha iyi anladık değil mi? Mesela bakın usul fıkıhta. Der ki hüküm şudur. Şeriatın mükelleflerin fiilleriyle alakalı olan talep ya da muhayyalliğe yönelik hitabına ne denir? Allah'ın hükmü denir. O yüzden arkadaşlar bakın. Mübah. Şimdi her haramda bir Allah'ın hükmünü buluruz değil mi? Şu haramdır, şu helaldir. Değil mi? Bulursun. Mekruhta bulursun doğru mu? Vacipte bulursun, müstahapta bulursun. Mübahta da bulursun. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle diyor, yeryüzündeki her şeyi size helal kıldım değil mi? Haramlar o hariç diyen naslarla. Bak bu da bir Allah'ın hükmü olmuş oldu aslında doğru mu? O yüzden mübah da nedir? Allah'ın hükümlerindendir. Şeriatin nedir? Hükümlerindendir. Ne yaparsak yapalım Bunlar arkadaşlar nedir? Hükümle dahildir. O yüzden ne diyoruz? Şeriatin, mükelleflerin fiilleriyle alakalı talep, muhayyerlik ya da vada'a yönelik, vada iptal edelim. Talep veya muhayyerlik babında nedir? Hitabıdır. Hüküm, ıslah da, hükümün tarifi. Tamam mı? Sonra her hepsini kendi başında ele alsın. Haramın ısla, lügat ve anlamı nedir? Mekruhun lügat ve anlamı nedir? Vacibin lügat ve anlamı nedir? Müstahabın nedir? Mübahın nedir? Bunların da alırsın. Ne olur? Bu hepsi kendi sana oturmuş olur anlam olarak. Bunu buraya kadar anladık mı? Bir problem var mı? O zaman şu cümleyi ezberliyoruz. Kitabu ı şer'il mutalliku bi ef'al mükellifin min talebin eftahirin ev vada. Bunları böyle ezberliyor muyuz? Daha gelmedik. Nasıl bunlar tek tek geleceği için? dersler nereye yazarsak belki yanlış yazabiliriz. Yani. Ha bunları mı ya e, şey yani, yazalım? Arapça bu Kaydın ezberlememiz gereken Arapça kaidelerini bize dersten sonra yazarsan. Tabii, e, dersten sonra alabilirsiniz. Veya e, hızlıca buraya cümleyi bile yazabiliriz tahtaya. Tahtaya da yazabiliriz. Ha. Tabii ezberleme kıta bu arada bakıp yazabilirsiniz. Kıta buş şer bu tamam Bi biref başka el mukellefine halil Kellefine Tamam. Min talebin. Min. Doğru mu? Min talebin ev takhirin. Takhirin. Tamam. İki tane yanır orada. Ev tak yerin, ev. Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam mı? Kaç dakika oldu? Ah süper. Silik, tamam. Evet. Nereye kadar yazdın? Söyle. Bir efali ali. yazılır mı? Bir efali. Efali yazdın mı? Yardım. Tamam. El Tamam. El min bin ev أو takhirin <göldü> ev <Şöyle>. bu <göldü> el mukellefi ne kaf bu Şöyle. şöyle el mukellefine ne min talabin, bin ev takrin ev Anladık. Yani Nasıl? Yani Nasıl? Sür ya birkaç saat al ya. Bir saat, saat Değil mi öyle değil mi? Teknik elemanımız bu. <gülüyor> Evet. Anladık mı? Evet. Beşinci faydemiz ezberlemeyin. Şimdi biz ilim öğreniyoruz ya arkadaşlar. İlim öğrendiğimiz zaman ister istemez ne olacak? Bazı tercihlerimiz söz konusu olacak ilim öğrenirken. Değil mi? Mesela bazı alimler bir konuda ihtilaf ediyor. Öyle ihtilaf ediyor ki birinin helal dediğine birinin haram diyor. Hatta birinin haram dediğine birinin sünnet dediği bile oluyor. Bunlar ehli sünnet arasında ya mesela dedim, kadınların kabir ziyareti. Bazı alimler diyor ki müstehaptır. Bazı alimler diyor mekruhtur. Bazı âlimler diyor haramdır. Bazı âlimler diyor sünnettir. Mesela baktığın zaman. Şimdi durum böyle olunca sen neyle mükellefsin? Gücünün yettiğiyle mükellefsin. Doğru mu? Biz gücümüzün yettiğince mükellefiz. Öncelikle meselenin aslına bakarız. Bu ehl sünnet arasında ehl sünnet arasında İhtilaflı mı? Eğer ihtilaflıysa bu meselelerden herhangi bir tanesini ilim talebesi olarak delillerin ışığında kalbimizin mutmain olduğu meseleyle amel ederek bir tanesini tercih ederiz. Doğru mu? Menheç budur zaten. Ama bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi özellikle ihtilafın güçlü olduğu meselelerde i̇mam Ahmed'in şu anda bak biz konuşuyoruz ya bunların hepsi faydedir. ha bunları yani bilin bunlar hayati meselelerdir yani. Selef'in sünnetini anlatıyorum, yolunu anlatıyorum. Bunlar çok önemlidir yani. Bunları hep bilelim hayatımızda. Şimdi İmam Ahmed'in acayip bir yolu vardır bu yol. bu yani bir tavrı vardır İmam Ahmed'in bir usulü vardır bu meselelerde. Birçok mesela fakihin muhalifine zıttına veya farklı olarak. Hatta İmam Ahmed'in bazı ashabı da o ahlakla o edeple edeplenmiştir. Dekaren mu zıttına sakın edepsizlik demiyorum. Tam tersi yani o da selef selefte izlenen bir yoldur da. Hani bu ahlaktan bir parçadır o yüzden diyorum. Ahlakıyla edeplenmiş ve aynı yolu izlemiştir. Şimdi anlayacaksın ne dediğimi. Bakın özellikle ihtilafın güçlü olduğu bir şeyde haram demek hakikaten zor. Yani şöyle. Caiz değildir demek tamam mı? Meşru değildir demek çok daha nedir? Doğrudur uygundur. Uygun bir ifadedir. Çünkü neden? Aslında haram e, caiz değildir dediğinde zaten bunun diğer bir ismi tabir sahisse yasaklanmış anlamına delalet eder bir noktada ama şimdi özellikle Allah Teala bize ayette buyuruyor ya "Ve la tequlu lima tasifu alsinatikum alkadiba hada halalun ve hada haramun li tafteru ala Allahi Yani dilinizin böyle alışa geldiği, tepettiği şeyden dolayı böyle çok rahatça bu halal, bu haram demeyin. Sonra da ne Varsınız Allah'a iftira etmiş olursunuz. Hani özellikle haramın çok basit denmemesine ayetten vurgu olduğu için, değil mi? İhtiyatı alıp da daha çok şu haramdır veya helaldir deme yerine ne deriz? Caiz değildir. Mesela ben şahsen mesela çok karşılaşıyorum. Bana birisi soru soruyor. Mesela hocam bankadan şöyle şöyle bir işlem yaptırdım. Veya şöyle şöyle bir ev alacağım. Şöyle şöyle bir sistem var. Değil mi? Bir sürü sistemler var. Bunlara girmek caiz mi? Adam mesela soruyor. Şimdi bu muasır mesele bazı alimler arasında ihtilaflı da olabiliyor. Doğru mu? Benim tercihim diyelim ki o meselede caiz olmadığı yönünde. Ama bu Allah katından net kat iyi bir hüküm değildir. Hani hakkında isimlendirerek bizzat bir ayet de gelmiş değildir. O yüzden muasirler arasında zaten çok ihtilaflıdır. Doğru mu? Dolayısıyla olan mutlak haram demek mümkün değil. Dolayısıyla burada neyi tercih edersiniz? Davet hayatınızda bunu uygulamanız gerekir. Caiz değilsin. Adam şimdi caiz değildir deyince ben karşı tarafa tabir sayısı karşı taraf nemleniyor. Ya diyor ki ya şimdi caiz değildir haram demedi de diyor ki yani hocam haram değil mi yani diyor. Ya bir kapı aramak için ya da hani net bir şey duymak için. Tamam mı? Haram değil mi? Kardeşim bak bana böyle söylemene gerek yok. Sen benden fetva alıyorsun. Ben sana bunun caiz olmadığını söylüyorum. Ben burada teverruh yolunu seçiyorum. Yani hani daha ihtiyatı, daha takva olan yolu seçiyorum ve diyorum ki sana bu caiz değildir. Tabii ki bunun bir yandan diyorsun caiz değil derken. Ben buradan neyi kardeşim bu ihtilaflı olduğu için net bir hüküm yok. Ben bu ayetin kapsamına girmekten kendimi sakındırmaya çalışıyorum. Yani niye çok basit bir şey haram helal diyeyim ki? Hani gelse bana sorsa dese ki mesela e, ben bir adama 5 lira borç verdim bana sonra 10 lira verecek mi? Haramdır derim yani. Bunu Allah Azze ve Celle faizi net haram kılmış. Faiz olduğu herkes tarafından ittifak edilmiş. Ama bazı vecihler alışverişte bazı şeyler vardır. Faize girer mi girmez mi? İhtilaflı olan hususlar vardır. Tabi ince meseleler vardır. Orada ne yaparsınız? Daha çok ihtiyatı tercih edersin. Mesela şimdi diyelim ki kabirler kad kadınlar kabir kabire gitsin mi? Diyelim ki sen gitmemesini tercih ediyorsan sen de "Hocam ikinin nereye gitmesin caiz değil." dersin. Tamam Bunu tercih edin. Bunu hayatınızda oturtun arkadaşlar. Bu önemli. Şunu bu anlatmamız lazım o zaman yani caiz değil, helal değil arasındaki farkı da insanların anlatmamız lazım. Tabii şunu şunu şey söylersin. Adama Hayal olayın olayın yani. bu şekilde işin şimdi şöyle. Zaten sen Orada caiz olmadığını haramı tercih ettiğin için caiz değildir diyeceksin. Ama bu ittifak edilmiş bir haram olmadığı için orada... Ee, tavsiye e, Tabii ve e, ihtiyatı seçeceksin. Haram lafzını kullanmaktan kaçının caiz değildir. Mesela i̇mam Ahmed'e Ahmet'e soruyorlar uygun görmüyorum diyor. i̇mam Ahmed'e Ahmet'e soruyorlar bazen kerih görüyorum diyor. Hmm. Anladın mı? Ha bir keraat de haramdır demek. Çok görürsün kerih görüyorum derler. Uygun görmüyorum derler. Anlatabiliyor muyum? Mesela tam tersi, e, fena dil der mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani sen illa karşı tarafın ağzından ya hocam haram mı dil mi beklemeyeceksin, sana caiz değildir diyorsa aslında onun bir anlamda anlamı bana göre haramdır demektir aslında. Anladın mı? Ama bu kat'i bir hüküm müdür? Hiç, değil mi? Yani çok ihtilaflı bir mevzu. Özellikle ihtilafın güçlü olduğu mevzularda bu yolu seçin. Bu bir tavsiyedir. İmam Ahmet de bunu çok sıkça uygulamıştır. İmam Ahmet'in haram lafını çok az duyarsınız. Uygun görmüyorum, hoş görmüyorum terih görüyorum. Bunları daha çok tercih ederler. Bakın mesela icmaî meselelerde de öyledir. Bazı meseleler vardır icma olup olmadığı kat'i değildir. Hani icma olup olmadığında ihtilaf vardır. Mesela İmam Nevevi'ye bakın çok mütesahil davranmıştır. Yani ve öyle demeyelim. Bazı alim Hanbeli alimlere göre mütesahil davranmıştır mesela. Çok rahat diyebilmiştir. Şunda icma var, şunda icma var, şunda icma var falan. Anlatabiliyor muyum? Hatta mesela mesela Tayyetül Mescid sünnet olduğunda icma var demiş. Tabii ki yani yani çok zayıf bir görüş. Tayyatül Meşid kılmak zorundasın. Tamam o ayrı bir şey ama icma demek çok kolay değil. Ama yine de diyenler olmuştur İmam Neve gibi. Ama bakın şeylere gelin, e, Hanbelilere, hani İmam-ı usulü vardı ya net bir şey oturmadığı zaman onun indinde daha böyle ihtiyatlı kelimeler alır ya. Onun eshabı da ne demiştir mesela? i̇bn Kudame gibi bu mesele bir ihtilaf bilmiyorum demiştir. Hani ben bilmiyorum. Ya ne bir gün olur da bir çıkarsa e bak ben icma demiştim olmadı. Bunda bir ihtilaf bilmiyorum demiştir. Hani bu türlü meselelerde sizin indinde kat iyiyeti sabit olmadığı müddetçe ve o mesele kesinlikle selefin indinde bu şekildedir olmadığı müddetçe ve ihtilaf çok da güçlüyse bu türlü ifadeleri kabul etmeniz dahi çünkü neden bakın ayet de var. Wala tequlu limat tasifu eş. Ya hocam niye haram demiyorsun? E bu ayetle ve etmek istiyorum. وَلَا تَقُلِ لِمَ تَسِفُ أَرْسِنَتِكُمُ Bu da bizim beşinci faydamız. Tamam Hani ezberlemenize gerek yok. Ben anlattım. Yani şöyle bir başlık atabiliriz. Rastgele helal haram demeyi yasaklayan veya e, rastgele ha helal haram e, dememeyi dememenin uygun olduğunu gösteren ayet diyebiliriz mesela. Evet. Uygun olduğunu ifade eden ayet, uygun olduğuna delalet eden ayet diyebiliriz. Böyle bir başlık atıp bu ayeti altında da zikredip ezberleyebiliriz. Nimettir. Kendi evinizde çalıştığınız zaman bu başlığı kırmızı kalemle yazın, elinizi kapatın, ezberleniyorsunuz, böyle çalın. Tamam. Ee, Nahıl 116 yazarsanız direkt bakarsınız. Buraya yazmaya o yüzden gerek yok. Beş tane şey oldu, ezberlenecek. Beş tane şey mi oldu ezberleyici? Beş, beş Hı -hı. tane kaydı oldu. Hı -hı. Üçü şart koşmadınız. Tabii. Kelimesini asıl Hı -hı. Artık onları, hani siz biliyorsunuz. Ben hepsini hatırlayamayabilirim. Şu, şu an anlık ben karar veriyorum ezberlensin, ezberlenmesin diye. Tamam. Şimdi önümüzdeki derslerde... Kaç dakika oldu bu arada? Bir evet. Önümüzdeki derslerde şeyleri alırız. <gülüyor> Vacip, men... E Müstahap, bunlar ne demek, mübah, bunların ıslahı, lügat anlamları, bunların hakikatleri. Bir ders daha yapabiliriz. Vallahi şu an bir ders oldu. Şu ana kadar anladık mı? Şu an tamam. Ha, e, Şu so sonu vurgulayayım. Bakın arkadaşlar, biz caizdir diyeceğiz dedik ya. Haram görmediğimizden değil çünkü bizim tercihimiz zaten haram ama ihtilafın güçlü olduğu meselelerde caiz değildir çünkü neden? Zaten ismi üzerinde ihtilaf güçlü belki haram olmayabilir. Doğru mu? Ben niçin bu kadar rahat ona haram diyeyim ki? Doğru mu? Biz neyi kastetmiş olacağız caiz değil derken? Yani caiz değil derken aslında bizim tercihimiz zaten bunun dinde yasaklanmış olduğudur. Dinin yasaklandığı her şey. Ha dinin yasaklandığı her şey zaten nedir? Yani helalin zıttı olan şeydir, haramdır dinin yasakladığı her şey mutlak kesin bir dille yasakladığı her şey haramdır ama bu senin iştahdın sonucu haramdır selef buna kastin, haram dese Allah katında da haramdır bu ama bu Allah katında belki ıı, sünnettir hatta senin o haram dediğin çünkü dedim ya öyle meseleler var selef arasında birinin haram dediğine birinin helal demiş sahabelerinin de arasında ihtilaf var birinin haram dediğine birisi ne demiş helal demiş birinin mekruh dediğine birisi ne demiş sünnet demiş doğru değil mi bu kadar açıktır yani o yüzden hani e, bu bellidir Selef'in arasında bu kadar güçlü ihtilaf olunca sen de ona kat'i haram deyince yani hani net elinde yüz bir delil olacak ve onun bir muaridi olmayacak ki bu kadar net buna haram diyebilirsin diyebilesin. O yüzden sen caiz değildirden kastın Allah bunu yasaklamıştır bu kadar yani. Anladın mı? Hani yani günahı vardır demek. Anladın mı? İmanını azaltır demek. E, caiz değildirnin anlamın haramın karşılığının hepsi caiz değildir de var zaten. Mi? Ama kat'i değil bu hükümler. Mesela adam işte üçen geçikkten namaz kılmıyor haramdır bitti a mı haramdır bitti kadının yüzünn yüzünün aç açılması ne dersin caiz değildir yüzünün açmasını tercih ediyorsan mesela Onun Tamam veya e, aça açabilir mi bahtı meşrudur de ama mesela diyelim ki şöyle şunu da unutmayın mesela bir yerde öyle bir fitne var maslahat kat'i hüküm gerektirmeye gerektiriyor sakındırırsın o ayrıdır genel hükümden olsun. haramdır dersin bitmiştir tamam mı haramdır dersin bitmiştir veya dünyada tamamıyla bir bakmışsın herkes oturmuş öyle bir şey olmuş ki herkes kadının yüzünün haram olduğunu söylüyor açılmasının haram olduğunu söylüyor. Sanki eks aksi bidatmış, görüşmüş gibi tam oturmuş. Olur mu? Helaldir dersin kadının yüzünün açılması. Tercih ediyorsan. Bu kadar açıktır. Yani çünkü bu bu türlü zararlı tavırlar selefin akidesine taandır yani. Menecine taandır. Orada ne tavrını koyarsın makama göre. Bunlar zaten biz konuştukça selefin tavrı hepsi oturacak. Ve şimdi bir aile olarak biz muhabbet ederek ders işliyoruz. Yani illa böyle çok resmi konuşmamıza gerek yok. Biz şimdi selefi tanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bileceğiz inşallah. Tamam bırakalım ezan da okuyor Allahu alem ve